Anlamak için soran program gerçek fikri neden? Herkese merhaba. Malumunuz gerçek fikrine de geçen haftan itibaren yeni bir başlığı tart konuşmaya başladık. Ee, haftalar boyunca farklı uzmanlıklarda bilim ve fikir insanların katkısıyla ilerleyecek bu seri. Peki ana temamız ne? Yeni ana temamız onu bir hatırlatayım. Dünyanın yeniden yapılanmasını zorunlu kılan nedenler ve bu yeniden yapılanmada Türkiye'nin yeri. Ana başlığımız bu. Ama Bugün bu ana başlığı konuşurken bazı kavramların özellikle üzerinde duracağız, bazı sorular soracağız. Örneğin doğru nedir, evrensel nedir, evrensel doğru nedir gibi. Ve bir yandan da gerçekten yeni bir dünya kuruluyorsa veya bunun eşiğindeysek, böyle bir süreç varsa, öyle bir gelecekte, o kuruluşta, dinin ve bilimin yeri neresi? Bunu da anlamaya çalışacağız. Peki kiminle? İstanbul Menület Üniversitesi öğretmeni İhsan Fazloğlu ile. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, eksik olmayın. Evet, bir seri halinde farklı boyutlarını, meselelerini konuşuyoruz ama herhalde başlarken şunu tespit etmek önemlidir diye düşünüyorum. Bir dünyanın yeniden yapılanması süreci varsa, içindeysek ya da eşiğindeysek veya gelecekte bir şey olacaksa bir tıkanıklığın olması gerekir. Bir tıkanma var mı? Varsa nerede size göre? Şöyle, e, bu tür sorulara cevap vermek için, önce şöyle bir modellimi yapmak lazım. E, herhangi bir olgu olayın yanlış olduğunu nereye göre söyleyeceğiz? Elimizde doğrusu varsa. Hmm. Değil mi? Biri bir şey yapıyor, siz bu yanlıştır diyorsunuz, size haklı olarak şunu soracak, niye göre? Ölçütünüz ne? Dolayısıyla e, bir anlatımız varsa, başka bir anlatının yanlış ya da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şu anda dünyada bir anlatı var. Hı hı. Adına ne dersek diyelim, değil mi? Hı hı. Bu anlatı bir şekilde çalışıyor, bizi bir şeye davet ediyor, hı hı. belirli roller veriyor, belirli kahramanlıklar teklif ediyor, bir sahnesi var, öyle değil mi? Evet. Ee, biz de diyoruz ki, ya bu sahne yanlış, bu roller yanlış, bu iyiye gitmiyor, haklı olarak bize bunu soracaklar. Nereden çıkarttın bunu, senin ölçütün ne, senin doğru ne ki, bu doğruya nispetle benim yaptığım yanlış, adını evet. veriyorsun. Bunu çok iyi belirlememiz gerekiyor. Kişisel kanaatim insanlar genelde konuşurken şüphesiz zihinlerinde arka planda akan bir e, şablonları var. Bir e, şamat, şamaları var ama bu şamayı konu, e, şey, dile getirilmede biraz otokontrol uyguladıklarından dolayı çok çeşitli nedenlerle e, daha çok çağrışım usulüyle ee, ...konuşuyorlar, konuşuyoruz. Zemin yoklaması, grounding dediğimiz... ...bu zemin yoklamasını pek yapmak istemiyoruz. Yapmak istemediğimiz için de... ...konuştuklarımız biraz havada kalıyor. Kişisel kanaatim. Şimdi, e, peki ne yapabiliriz? Ben şöyle bir giriş yapayım. İçinde yaşadığımız anlatının temel... ...zemini ne? Şimdi, yine kişisel kanaatim tabii bunlar hepsi. E, modern döneme kadar, bu modern dediğimiz neyse... ...tüm felsefi öğretiler... ...dini dizgeler... ...pür felsefi yaklaşımlar... ...esas itibariyle... ...iyi, doğruyu ve güzeli... ...merkeze aldılar... ...kötüyü, yanlışı ve çirkini... ...minimalize, asgari etmeye çalıştılar. asgari bir yerde... ...tutmaya çalıştılar. Şimdi düşünün... ...din e, sevabı... ...öne çıkartır ama günahı... ...minimalize elde yok edemezsiniz çünkü... ...şeytan hep var yani. İblis orada duruyor... Ama iblis hep ikinci il, dikkat edersiniz. Tanrı birincildir, ildir, iblis ikinci ildir değil mi? Bu felsefe sistemlerde de böyledir. Diyorum ki Aristoteles bir yöntem yazdı, i̇bn Sina bir yöntem yazdı, Thomas Aquinas bir yöntem yazdı, hatta Descartes bir yöntem yazdı. Bu yöntemin amacı açık seçik bilgi, doğru bilgi, ispatlı bilgi, şu bilgi, bu bilgi. Niçin bunu yaptık? İspatlı olmayan, yanlış olan bilgiyi minimalize etmek için değil mi? Kişisel kanaatim, bu modern dediğimiz yapının önemli özelliği ya da kapitalizm, liberalizm dediğimiz yapının önemli özelliği şu. Yanlışı, doğruyu ve çirkini de en az e, iyi, doğru ve güzel kadar önemsedi. Sistemin hmm. içine dahil etti. Hmm. Yani Amin'e bir tabirle yanlışın da ticaret olabilir ya, kötünün de ticaret olabilir. Yani sırf niye biz iyi, doğru ve güzelliği iş yapıyoruz ki? Çünkü gerçeklik ...saf bir iyilik, saf bir doğruluk ve saf bir güzellik vermiyor bize. Ee, onun içinde iyilik, kötülük... E, ...çirkinlik de var. Dolayısıyla birlikte bunu harmanlayalım. Ee, onun için kapitalizm eleştirmek çok zordur. Hı hı. Çünkü insanlığa büyük katkıları var. Hı hı. Ya bunu reddedemiyorsun. Yani şuna benziyor bu amiyane bir benzetmeyle yine. Bir sofra düşünün. Adana kebabı var. Hamsili pilavı var. Şimdi Trabzon olarak bunu söyleyeyim. <gülüyor> Efendim... ...konya pidesi var filan. Yani çok güzel. Et ekmek. Etli ekmeği var. Her şey var. Ama öbür tarafta... ...berbat, kokuşmuş bir yiyecek de var. Hmm. Klasik sistemler... ...sofrayı dümdüz yapıyorlar. Hep hmm. iyi şeyler olsun. Hmm. İnsanlar zevkle yesinler. Değil mi? Ama kapitalizm diyor ki... ...ya öyle değil bu sistem. Öyle çalışmıyor. Dolayısıyla insanın... doğasını olduğu gibi... ...törpülemeden... ...tıraşlamadan... Ee, sistemin içine dahil ettiler. Yani başka bir ifadeyle Tanrı'yı gücendirmeden şeytanın hakkını nasıl veririz? Hmm. Kapitalist sistem böyle çalışıyor. Bu Arılar Masalı, meşhur Hollandalı yazarın yazdığı o masalı hatırlayalım. Bunu veriyor. Yani bu tabi dini davranışlara da sıraya ettirir. Günümüz e, din anlayışında da biraz böyledir bu. Allah'ı kızdırmadan e, şeytanın hakkını e, verelim. Yani evet, iyi güzel ama ee, nedir? Kötü de bir hakka sahiptir. Doğru tamam ama yanlış da işin içinde olmalı. Ee, güzel evet ama bakın dikkat edin çağdaş estetik anlayışları sadece mutlak güzel kavram üzerine değil. Hı -hı. Çirkin de Hı -hı. estetik bir değerdir. Hatta Hı -hı. mide bulandıran Hı -hı. onu da bir estetik değere dönüştürmeyi becerdiler değil mi? Hı -hı. Ee, işte ya da işte, heyelci bir ifadeyle yanlış e, tam doğruya giden ara doğrulardır dedik. O açıdan kapitalizmi eleştirmeye kapitalizmi aşmak zannedildiği kadar kolay bir iş değil. Çünkü doğrudan insanın tabiatı üzerine kuruluyor. Şimdi biz bu, sizin sorduğunuz soru da bu. Bu sistem tıkandı mı? <gülüyor> şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> ee, herkes bunu söylüyor. Diyelim ki dini perspektifler, bir katolik perspektif, bir İslamcı perspektif, bir taoist perspektif. Çok çeşitli coğrafyalarda. Çeşitli klasik tecrübelerden hareket ederek bunun tıkandığını söyleyenler var ya da sosyalizm gibi diyelim farklı felsefi hı hı. sistemler, hı hı. ideolojiler de bunu söylüyor. Ee, bir tıkanma... Artık ol kapitalistlerin kendisi de Kendisi söylüyor. de söylüyor büyük ama... Büyük toplantılarında, büyük bir araya gelişlerinde bir tıkanmanın şöyle, olduğunu söylüyorlar. Ben tabii bunun ekonomik boyutu benim haddim değil, benim alanım hı hı. değil. Pek çok açıdan incelenebilir ama ben şöyle bir e, felsefe, bilim e, tarihi açısından şöyle bir analiz yapabilirim. Bu tıkanma... Yani sistemin kendi içerisinden gelen tıkanma kabulü aslında sistemi ortadan kaldırmak, sistemin yanlış olduğunu söylemek için değil. Geliştirmek bir, üzere bir. Nerede yanlış Tabii. yaptık da gücümüzü kaybediyoruz. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Truth kavramı diye bir kavram var. Evet. Şimdi post truth diye bir şeye geçildi. Doğru. Ee, modernizm var, postmodernizme geçildi. Şimdi burada temel espri şuydu. Batı tanımlar ve var eder. Batının tanımlama gücü buradaki Batıyı ben klasik anlamda politik anlamda kullanmıyorum... Hı hı. düşünsel anlamda bir şeyi tanımladıklarında onu var kılıyorlardı. Hı hı. Ama hı hı. şimdi biz Afrika'daki kültürlerin de bir değeri olduğunu kabul ediyoruz, özellikle postmodernist söylem, e, yani turutlar çoğaldı, doğrular çoğaldı, hı hı hı. efendim güzeller çoğaldı, efendim iyiler çoğaldı. Bu e, sistemi yönlendiren e, zihniyeti rahatsız etti şimdi. Dolayısıyla fabrika ayarlarına dönmek istiyorlar. Ama bu fabrika ayarlarına dönmesinin nedeni, güzergahta bir kayma oldu. Tekrar başlangıça dönerim, daha düzgün bir yoldan gidelim. Restorasyon Anlamadım. gibi bir şey mi bu? Bir tür restorasyon, reformasyon gibi bir şey. Hmm. Yoksa sistemin ilkeleri, sistemin amentüsünde bir problem yok. Hmm. Hmm. Çünkü neoliberalizm, neokapitalizm... Yani biz bir yanlıştaydık. bu yanlıştan dönelim değil, düzeltilbilir hale getirelim. Yanlış yere gittik. Yanlış yere gittik. Evet, e, yoll Sattık. Yollarımız devam ederken biz biraz gaza geldik, farklı bir yoldan gittik. O güzel gel bizi başka yerlere çıkarttı. E, bu sıkıntı yaratıyor. Ee, bunu tabii sadece bencillik olsun diye söylemiyor. İnsanlığın geleceğini buna bağlı gördükleri için de düşünüyorlar. Yani bildiğimiz gibi aynı zamanda insanlığın gemisi bu gemi batarsa insanlık da batar diye düşünüyorlar. Hmm, yani ben meseleleri e, biriler oturuyor, insanlığa kumpas kuruyor. ...diye bakmıyorum, <gülüyor> e, neticede herkes kendi zaviyesinde diğerini <gülüyor> kataküllü yapıyor diye yani, görüyor ama... E, ...adamların kendilerine göre bir duruşu var, bir tutumu var. Bu felsefi olabilir, dini olabilir, karışık olabilir. Şu anda <gülüyor> biraz karışık bu işler. Nerede felsefe, nerede bilim, nerede din, nerede ideoloji, nerede politika, nerede evet. ekonomi çok belirgin değil. Çünkü benim kişisel kanaatim yine büyük kültürlerde dini olan nerede başlar, nerede biter. Politik olan nerede başlar, nerede biter. Ekonomik olan nereden başlar, bunu belirleyemezsiniz. <Gülüyor> Bunlar iç içe geçmiştir ve bir kültürün, bir medeniyetin gücü bunların entegrasyonundan geçer. <Gülüyor> Bunlar çok ayrıysa çabuk dağılırsınız. Anlatabiliyor <Gülüyor> muyum? O açıdan bugünkü sistem... İç bir zafiyet değildir. değildir. Kesinlikle değildir. Tam tersine size ifade etme gücü, tanımlama gücü verir. Tanımladığınız oranda da hakimiyetinizi pekiştirirsiniz. Şimdi dolayısıyla benim yine kişisel kanaatim bizim eğer bir sistem eleştirisi yapacaksak kapitalizm, neoliberalizm ya da diğer sistem hangi sistem adına yaptığımızı tanımlamamız lazım. Hmm. Benim kişisel kanaatim televizyonlarda hatta felsefi toplantılarda benim katıldığım yurt dışı, yurt dışı toplantılarda büyük oranda eleştirinin kişi nezdinde bir karşılığı varsa da açıkça ifadelendirmiyor. Hmm. Mesela şöyle diyebilmesi lazım. Ben mevcut sistemi diyelim ki ...komünizm açısından eleştiriyorum. Bu artık çok çekiniler bir şey. Ya da İslam açısından eleştiriyorum. İslam derken burada dini anlamda demiyorum. Çünkü İslam'ın bir metafiziği var. Hı hı. Yani bizim hangi zeminden hareket ederek... ...eleştirdiğimizi iyi belirlememiz lazım. Batı... ...da üretilmiş felsefi sistemleri anlamlandırırken de... ...onların zeminine odaklanmamız gerekiyor. Hı hı hı. Biz genelde soruları ıskalayıp... Cevaplar üzerinden gittiğimiz için, o cevapları da ithal ettiğimiz için Hı -hı, e, çok mutlu ve mesutuz aslında. Halbuki o soru, şey, cevapların altında sorular neler? Hı -hı. Hani, son konuşmalarımızda e, sık sık şunu söylüyoruz. Sorularımızı kaybettik. Hı -hı. Soru sormayı da kaybettik. Biz daha çok sorunlarla uğraşıyoruz. Hı -hı. Soruyla sorun arasında çok ciddi bir fark var. Sorun günlük meselelerdir. Belirli bir amacı gözeterek düşünmeye bir sorun deriz. Ee, ve bunun bizim gelenekte adı tedebbürdür. Bu da tedbiri verir. Tefekkür ise daha çok işin zeminine, işin hakikatine aittir ve onları biz yapmıyoruz. Biz daha çok bu zeminden hareket ederek üretilen cevaplarla iş hoşumuza gidiyor bu. Bizim biraz da kolay bir iş tabi. Yani e, cep telefonunu kullanmak gibi, disipitörlük e, fikir bayiliği hı hı. diyebileceğimiz bir yapı içerisindeyiz. E, çekiniyoruz da bunu söylemekten. Ben ...bunu açıkça ifade ediyorum. Ben... ...bin yıllık bir gelenek içerisinden bakıyorum. Bu geleneğin ürettiği soruları olduğu gibi... Şey, ...cevapları olduğu gibi bugüne taşımıyorum. Hı -hı. Böyle bir şeyim yok. Hı -hı. Ee, geçmişin sıcaklığı insanın hoşuna gider. Ama onlar bir bütün olarak bugüne... ...cevap veremezler. Soru sormayı... E, ...varlık hakkında... E, ...tabiat hakkında... ...hayat hakkında, insan hakkında, idrak hakkında, dil hakkında, matematik hakkında, mantık hakkında... onunların hakikatine, onların zeminine ilişkin soru sormayı... ...kendi geleneğimin perspektifi içerisinden e, yapmaya çalışıyorum. Ve buradan hareket edip eleştiri de bulunuyorum. Bunun doğru yanlışlığı ayrı bir konu. Siz de kalkarsınız beni başka bir zemin açısından eleştirirsiniz. Ama bizim şu anda durduğumuz bir nokta olmadığı için... Nazarımızda manzara ortaya çıkmıyor. Hep başkalarının işaret ettiği ya da inşa ettiği manzaraları alıp o manzaraları kendi manzaramız zannediyoruz. Kimse Trabzon'un fotoğrafını çekmek istemiyor. Çekilmiş Trabzon fotoğraflarına bakarak kendini tatmin ediyor. Ben diyorum ki kişisel olarak ne kadar naif olursa olsun sizin piksel ne kadar düşük olursa olsun düşük fotoğrafı siz çekin. Hı hı. Bir bakkan dükkanı açın. Holding olursunuz sonra ileride, hep holdinglerin bayiliğini yapmayalım diyorum. Hı hı. Ha bu kolay bir şey değil şüphesiz ama hı hı. en azından buna e, başlamamız lazım. O açıdan eleştirilebiliriz mevcut sistemi. Mevcut sistemi açıdan eleştirebiliriz? E, bence burada hı. zeminin yanında ikinci nokta gaye ne? Hı hı. Yani bu, hı hı. bu sistem e, insanlara kumpas kurmadığına göre... ...yani bütün insanlığı yok edelim, ya kapitalizmin en önemli... Amacı zaten insan sayısını arttırmak. Çünkü satacak mal, mal var yani. Hı hı hı hı hı hı hı hı. Tüket, kime tükettireceksiniz? Hı hı hı hı hı hı. E, bu e, komple teorileriyle tek başına. Ama sistemi füldülebilir olmaktan çıkarmayacak bir nüfus Kesinlikle. oranıyla. Haydi diye bakıyorum. tadil edebilirsiniz ama. Hı. Yani sistem tadil edilebilir. Sistem ama amentü dediğim benim. Yani aksiyomatik yapısı, temel kavramları. Şimdi diyorum ki Heidegger... ...Modernizm eleştirisi yapıyor. Modernizmin masasının altına bomba koymuyor. Heidegger diyor ki modernizm yanlış yere gidiyor. Tabii tabii yıkmak üzere değil orada eleştiriler. Tabii yani Gadamer aydınlanmayı eleştiriyor. Ama Gadamer'in aydınlanma eleştirisi aydınlanmaya karşı bir eleştiri değil. Hı -hı. Aydınlanmanın yanlış güzergaha gittiğini söylüyor. Hı -hı. Yani doğru yerden çıktık Hı -hı. ama yanlış yerlere gidiyoruz. Ama onunla hesaplaşmak isteyenler bazen aslında onu olduğu gibi alıp sanki... Şöyle bizim, de, e, bizim gibi, bizim şey, gibi, bizim gibi ülkeler... O büyük Hatta hoşuna yani. gidiyor. Çünkü... Hı hı. E, ...aydınlanma eleştirisi size bir yer açıyor. Hı hı. Ya da modernizm eleştirisi size bir yer açıyor. Zannediyorsunuz ki... ...o adamlar size çalışıyor. Öyle hı bir şey yok. Yani şimdi diyelim ki... Tür ...Türkiye'de son dönemde... Zaten, ...İslam bir müfemiyet kültürü üretir. hoş insanlar hoşuna gidiyor. İşte müphemiyet ...aynı zamanda işte selefi, vehhabi... ...falan falan. Yok öyle bir şey. İslam kültürü usulü... ...yöntem kültürüdür. Yöntemlerin... ...farklılığı bir müfemiyet doğurmaz. Anlatabiliyor muyum? Sizin bir yolunuz vardır, yöntem o demek. Yönü olarak size bir yön gösteriyor. Bir yerden çıkıyorsunuz, bir yere gidiyorsunuz. Siz yönteminizi tanımladığınız müddetçe farklı bir yöntem kurma şansına sahipsiniz. Tefsir yöntemleri farklı olabilir, hadis yöntemleri farklı olabilir, kelam yöntemleri farklı olabilir, felsefi düşünme yöntemleri farklı olabilir. Yöntemlerin farklı olması müpeymiyet doğurmaz. Ama hoşuna gidiyor insanların. Bir de bizde şöyle bir şey de var. Açık söyleyelim bunu. köneler kendi içlerinden efendi çıkmasını haz edemezler. Hmm. Herkes filozofunu başka yerde arıyor. Bu ülkenin hmm. topraklarında üretilen çok değerli insanlar var. Fikirleri bana benzemeyebilir. Ama çok değerli filozoflar var bu ülkede. İşte çeşitli üniversitelerde. Ben bunları takip ediyorum kişisel olarak. Ama fikriyatlarına, zeminlerine katılmıyorum bazıların. Fakat sağlıklı düşündüklerini görüyorum. Bu topraklar için, büyük ölçekte insanlık için düşünüyorlar. Bizim için çok önemli değil bunlar. Oysa ki önemli olmalı. Olmalı. Evet. Niye? Çünkü biz diyoruz ki ya köleden. Filosof, olur mu? Olur mu, olur mu diyor. Bu, bu her öbekte maalesef bir, bir kompleks, bir kompleks Peki, durum var. Evet. Bir, yani bir iktisadi e, düzen ama aynı zamanda e, bir siyasal düzen ve e, aynı zamanda felsefi bir durum. felsefi bir düzen tamam, tabii ki ve, e, iddiası itibar yani e, pratikte küreselleşmiş durumda ama iddiası itibariyle de zaten kendisini evrensel ve doğru olarak da e, tabii, görüyor. yani. Doğru nedir? Evrensel nedir? Evrensel doğru nedir hı. gibi e, e, sorulara da e, e, yanıt aramak... E, tabi buradaki evrensel mi? kelimesini e, global anlamında mı kullanıyorsunuz yoksa tümen anlamında mı? Yani hem global anlamında kullanıyor ama tümen anlamında. O, çünkü çünkü, o, e, şimdi global anlamda kullanıyorsunuz. Bu da politik bir doğrudan bahsediyorsunuz. Tabi. Tabi. tabi, evet. tabi. Ama felsefi anlamda bir e, hı -hı. düşünce tümel olabilir. Hı -hı, ya da hı -hı. genel olabilir. Hı -hı. Şimdi tabi bu da e, dizge bağımlı bir mesele. Doğru ne? Evet. Şimdi genelde e, bizim e, yaptığımız en büyük hatalardan biri bunu sadece A grubu veya B grubu ya postizm de bunu yapıyor, dini düşünce de yapıyor bunu. E, beşeri olanı bir süre sonra mutlaklaştırıp zaman mekan üstü bir karakter kazandırıyoruz. Mutlak o demek zaten. Talak edilmiş, boşandırılmış demek. Nereden? Zaman mekan kayıtlarından. Eğer inanıyorsanız sadece Tanrı'ya bunu hasedebilirsiniz. Çünkü hepimiz zaman mekan içerisinde, hatta vahiy bile tarihe geliyor, zaman mekana geliyor. Onun için nüzul diyorsunuz, bakın. Nuzul etti, inzal edildi. Yani zamana, mekana dahil edildi. Zaman, mekana giren bir şey sizin zihniniz tarafından idrak edildiği için geçip gelip geçicidir. O açıdan zamanı, mekana aşan bir doğrudan bahsedemeyiz. Hı hı hı. Tarihi aşan bir rasyoneliteden bahsedemeyiz. Yani o zaman bir meta rasyonelitemiz olacak. Bakın bunu İbn Heysen 1039-1040'ta ölen İbn Heysen bunu çok iyi yakalamış. Diyor ki elimizde herhangi bir teorinin daha doğru olduğunu verecek meta bir teorimiz yok. Evlinin dışına çıkmamız lazım. Ya da hmm. layıklızın ifadesiyle Tanrı'nın konumlandığı yere konumlanmamız lazım. Tanrı'nın gözüyle bakmamız lazım ki bu mutlak doğrudur diyelim. Öyle bir şey yok. Hmm. Tarih bize bunu gösteriyor. Bilim tarihi, düşünce tarihi, felsefe tarihinin gösterdiği bize insanın bilgisi gelişiyor. O bu, zaman yaşadığımız ve algılayabildiğimiz kadar bir gerçek var. Şöyle. Yok. O kadar, o kadar, o, o kadar basit değil. Hmm. Şimdi bir kere bizim e, homo sapiens, sapiens dediğimiz varlığın bir ...idrak, bir bilinç. Adına ne dersiniz? Hı hı. ...bunun kökeni de çok önemli değil şu anda. Bunun bir fonksiyonları var. Bunlara... ...akt diyoruz, yani etkinlik. Mesela ben... ...inanan bir varlığım. Düşünen... ...bir varlığım. Efendim, bilen bir varlığım. Estetik zevk sahibi... ...olan bir varlığım. Şiir... ...üreten, mimar üreten bir varlığım. Benim... ...benimde bir aktlarım var. Bu etkinlikler... ...zaman mekanda cisimleşiyor. Hı hı. İşte İslam mimarisi diyorsun. Hı hı. İslam şiiri diyorsun. Türk şiiri diyorsun. Değil mi? Bu hı hı. aktın bir sonucu. Hı hı. Biz... Bu etkinliğin sonucunu dondurarak oradan gitmeyelim. Hı hı. Yani insan inanan bir varlıktır. Siz şu din, bu dinle bakmayın. Yani hı hı. yasaklayın tüm dinleri, başka bir inanç geliştireceksiniz. Hı hı. Bugün hı. Danimarka'da Odin kültürü bu e, Marvel dizilerinden sonra %4 artmış. Hı hı. Mitolojik bir tanrıya inanan %4'lük Danimarka'lı insan var artık. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ya da Harry Potter gibi şeylerden hı hı. sonra hı hı. mitolojik unsurlar artık insanın inanmasını ketleyemeseniz. İnsan ortadan kaldırmanız lazım. Siz hı hı. insanın diyelim, estetik zevkine ket vurabilirsiniz. Dersiniz ki resim hı hı. meyken aramdır. Tamam. Ne yapar? Hat sanatı yapar, ebru yapar, teyzip yapar. Değil mi? Hı hı. Yani bunlar şey yapılamaz. Ee, ketlenemez. İnsan hı hı. inanır. Hı hı. Bu bir kognitif faaliyettir. İnsan bilir. Bir kognitif faaliyettir. İnsan düşünür. Bir kognitif faaliyettir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bizim buna da sormamız gereken şu. Bu faaliyetlerin ifadelerini nasıl rasyonalize edeceğiz? Hı hı. Soru bu. Bu soruyla bir es verelim. Tamam. Araya gidelim. Dönüştü. Bu soruda tamam. e, sizde tamam. devam edin. Evet değerli izleyenler, e, aslında tam e, yerinde bir e, ara veriyoruz. E, akabinde hem bu evrenseli yeniden tanımlamak gerekiyor mu? Sorusunu e, soracağım ve nasıl tanımlanabilir diye. Bir de bu dünya eğer e, değişiyorsa, değişecekse, eşiğindeysek, içindeysek bu değişimin bizler Gerek Türkiye, gerekse de bu coğrafyanın insanları neresinde, ne şekilde e, olacak? Sadece izleyen ve etkilenen mi olacak yoksa belirleyen de e, olabilir mi? Bu mümkün mü? Bunu da soracağım ama arın ardından. Gerçek fikrine de ihsan fazla olabilmekteyiz. Soruyu siz sordunuz. Orada kestim. Sorduğunuz sorudan devam edelim. Evet yani bir şeyin iyi olmasını, bir şeyin doğru olmasını, bir şeyin güzel olmasını neye belirleyeceğiz? Onun zeminine. Hı hı. Burada da iki e, büyük model var. Bir tanesi yine modern öncesi dönemde metafizik model diyebileceğimiz e, bir model. Bu modeli siz inşa ediyorsunuz. Bu dini olabilir, felsefe olabilir. Genelde o dönemde dini olmayan hiçbir şey yok zaten. Yani <gülüyor> felsefe bile oradaki filosofya. <gülüyor> Sofya tanıdır. Mısır tanısıdır. <gülüyor> Filo da akılla irtibat kurmaktır. Akılla irtibat kuruyorsunuz. Yani her şey bir şekilde bir metafizik zemine dayanıyor. Neyse o uzun bir konu. Bu metafizik zeminden hareket ederek siz iyi, doğru, iyi, güzeli tanımlıyordunuz. Mesela bir örnek vereyim. İkinci Sultan 2.Biyazit döneminde yaşamış bir Osmanlı alimi Ramazan Efendi'ye soruyorlar bir gün olumsuz cümle ne demektir? Hmm. Bakın şimdi mantığı anlatmak için söylüyorum Yani x, y değildir dediniz. Bu ne demektir diyorlar. Çünkü siz olumsuzluk ne? Yani bunu bilgisayar olarak açıklıyorsunuz da. Bunun e, metafizik zeminde anlamı ne? Diyor ki olumsuz cümle bir yargıdır diyor. x, y'dir gibi x, y değildir de bir yargıdır. Yargı ...bilimin, bilginin bir parçasıdır. Çünkü siz bilgiyi kavram ve yargıdan oluşturursunuz. Dolayısıyla bir olumsuz yargı, bilginin bir parçasıdır. Bilgi, insan nefsinin, zihninin bir fonksiyonudur. Dolayısıyla bir niteliktir. İnsan nefsinin niteliksel yapısıysa, niteliksel ka nitelik kategorisinin bir alt kümesidir. Nitelik kategorisi arazdır, yani ilinektir, değişken bir yapıdır. Hı. Bu da... Ee, ...mümkün varlık dediğimiz, contingent, yani olumlu, olumlu varlığın, olumsal varlığın bir şeyidir. Var ya da yok olabilir. Hı hı. Bu da mutlak varlığın bir parçasıdır. Şimdi ben bunu ilk okuduğumda şaşırdım. Ne diyor bu adam? Yani elinde bir varlık şeması var. Her türlü nesne üzerine yükleme yaparken onun varlık şemasındaki diagramatik yerini belirliyor. Niçin şunu düşünüyorlar? Diyorlar ki herhangi bir nesne üzerinde konuşmanın meşruiyeti onun varlık şeması içindeki yeriyle ilişkilidir. Başka türlü yükleme yapamazsınız. Siz şimdi hastaneye gittiniz. Doktor size dedi ki, ya Eren Bey sizin üçgenlerinizde problem var. <gülüyor> Allah Allah ne <gülüyor> alakası var değil mi? Çünkü var, var, şey, konuştuğu nesneyi şematist olarak yanlış bir yere yerleştiriyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi modern dönemde ne oluyor? Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Modern dönemde metafizik bir zeminden çok yöntemden... Hı -hı. Yani biz modern bilim tarihini anlatırken Galile'nin Descartes'in yaptığını metafizik zeminden yönteme kaymak. Hı -hı. Hı -hı. Ha, şimdi bu aslında İslam dünyasındaki e, usul anlayışının bir tür imitasyonu, taklidi. Birebir tercümesi değil. Yani Hı -hı. bu medeniyetlerde böyle akışkanlıklar zannedildiği gibi o bizden aldı, biz ondan aldık değil. Hı -hı. Hı -hı. Etkilenmeler Hı -hı. vardır. O kendi, perspektif... kendi perspektifi onu yeniden ifadelendirir. Her konuda bu böyledir. Şimdi e, yöntem... ...formel bir yapıdır. İnsanın idrakine dayanır. İnsan idrakinin üç ifadesi vardır bilgi açısından. Bir dille ifade edebilirsiniz, mantıklı ifade edebilirsiniz, matematikle ifade edebilirsiniz. Tarihin belli döneminde medeniyetler gerçekliği dil üzerinden yakaladılar. Mesela diyelim ki İslam dünyasında mutezile. Sofistler filan dil üzerinden gerçekliği yakalamayı denediler... ...içinde yaşadığımız gerçekliği. Şemaları ona göre kurdular. Sonra Aristoteles ve... i̇bn Sina gibi ise ...dilin formal biçimi olan mantığı kullandılar. Ve 2000 yıl boyunca insanlık, özellikle Akdeniz dünyası... ...tüm gerçekliği mantık üzerinden kurdu. Fiziği de mantıkla yaptı, astronomi... ...her şeyi mantıkla yaptı. Ve mantığa sahip olan kültürler üstün kültürlerdi. Hmm. İslam, Osmanlı kültürünün... 1600'e kadar üstün olmasının nedeni... ...sadece askeri ekonomik gücüyle alakalı değildir. Bunun yanında o dönemde... ...Akdeniz dünyasında mantık... ...bilimini en iyi temsil eden... ...en iyi öğreten, en iyi üreten kültürdü. Modern dönem matematiğe geçti. Matematiğe hakim olan kültürler... ...bugün hala... ...en üstün kültürlerdir. Hı hı hı. Tek başına bu bir değişken değil. Bu mutlak değil ama... ...çok önemli bir değişken. Askeri gücünüz kadar... E, Nedir ...kültürel gücünüz kadar... ...sizin matematikle olan ilişkinizde... E, soğuk Savaş'ta Rusya-Amerika kavgasını hatırlayın... Hı hı. ...Ruslar Yurga Gari'ni uzaya gönderdiklerinde... ...Amerikalıların ilk sorusu şu... ...matematik eğitiminde ne problem var? Çünkü hı hı. bunu matematikle yapıyorsunuz. Hı hı. İşte diyelim ki büyük ölçekli kozmoloji çalışmanız matematikle... Hı hı. ...küçük ölçekli atom altı çalışmanız matematikle... ...orada empirik bir donanımız yok. Dolayısıyla bizim burada... rasyonelitenin ölçütü olarak tanımlayacağımız şu... İdrakin herhangi bir formunun biçimsel bir yapısı var. O biçimsel yapı içerisinde bilgiyi ifade ettiğinizde rasyonel bir kazak, karakter kazanıyor. istidlali bir karakter kazanıyor. Bu da keyfi değildir. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Bu şuna benzer. Dil, Türkçe keyfidir. Ne zaman, nasıl başladı, bir vahile mi gel bilmiyorsunuz. Hı -hı. Tarladan bit bilmiyorsunuz. Hı -hı. Hı -hı. Ama... ...Türkçe grameri var, keyfi değil hı -hı, bakın. Hı -hı, hı -hı. Dilin kökeni keyfi olabilir, ifadesi keyfi değil. Hı -hı. Siz konuştuğunuzda ben diyorum ki... ...lütfen dikkat edin Türkçe gramere değil mi? Hı -hı. İnsan idrakinin bu zemini nedir, bunu tartışalım. Ee, i̇lahi midir? ...fiziğin bir fonksiyonu mudur, Hı -hı. materyal bir yapım Hı -hı. var, fizikalismi? Bunları tartışabiliriz. Ama bir kere ortaya çıktıktan sonra, ümerç diyorlar buna, zuhur ettikten sonra... ...o bütünün bir fonksiyonu var, bu fonksiyon. Bizi insan yapan bir fonksiyon. Hı -hı. Ve biz buradan bir şey ürettiğimiz zaman onun biçimselliği bizim bilgimize bir rasyonelite kazandırıyor. ...niçin bunu çok önemsiyoruz? İnsanın idrakinin çok çeşitli fonksiyonları var. Resim de bir fonksiyon, müzik de bir fonksiyon, masal da bir fonksiyon, sezgi de bir fonksiyon. Niçin e, rasyoneliteyi önemsiyoruz? Paylaşılabilir bilgiyi, o verdiği için. Çarşıyı, pazarı, sokağı, e, e, hukuku ona göre düzenliyoruz. Şimdi siz bana bir şey dersiniz, dersiniz ki bundan sonra böyle olacak. Niye? Rüyamda gördüm, olmaz. Paylaşmam lazım, denetlemem lazım değil mi? Dolayısıyla bilgi doğru, yöntem bağımlıdır. Ve dizge odaklıdır. Ya da şöyle diyelim, yöntem odaklıdır, dizge bağımlıdır. Bunlardan bağımsız mutlak bir doğru mümkün değil. Ha, şu olabilir. Bu rasyoneliteyi kurumlarınızla güçlendirirsiniz. Hı -hı. Bu doğruyu koruyan ordu kurarsınız. Hı -hı. Hı -hı. Diyelim İslam ordusu diyorsun sen. Abbasi, Emevi, Türk, Selçuklu ordusu. Ne yapıyor bunlar? O e, rasyoneliteyi kendi kültürlerinin ürettiği rasyoneliteyi savunuyorlar. ...sadece vatan toprağını savunmuyor ki, kendi anlam-değer dünyasını da savunuyor. Öyle değil mi? Hı hı. Ya da yayıyor o, aynı zamanda. Yayıyor, Alimler yetiştiriyorsun, alimlerin görevine. Ama başka bir doğru iddiasıyla karşılaştığında ona savaşıyor. Savaşır, yeniyorsa, bu yenmek sadece askeri değil. Hı hı. Aynı zamanda onların filozofları, düşünürleri, bunu eğer iyi ifadelendiriyorsa... ...karşı tarafı yine yeniyorlar. Bakın, Behmen diye bir adam geliyor i̇bn Sina'ya. Mecusu bir adam, çok cins bir kafa. Bir güçlü bir kültüre sahip. Çünkü sahsane kültürünü temsil ediyor. Ama üç saat içerisinde İbn-i Müslüman yapıyor. Kimse becerememiş. Niye? Çünkü i̇bn Sinan'ın hikayesi, anlatısı o kadar güçlü ki kim gelirse gelsin teslim olur. Hmm. Dolayısıyla sizin o idrakin, formel biçimleri öyle bir Peki ifadelendirebilirsin. Bugün anlatıların güçlü olması ve ikna edicilik hakikaten toplumsal, siyasal düşünüş yapılarında bir fonksiyon ve gücü de var mı? Var elbette siz modernizmi, modern felsefeyi, modern bilimi hı hı. bir anlatı olarak kabul edersiniz. Onun açıklama gücü, idrak anlama gücü, anlamlandırma gücü, yorumlama gücü fazla olduğu için ona teslim oldunuz. Hı hı hı. Sizin eğer bir hikayeniz varsa ve bu hikaye ifade kabiliyeti yüksek bir hikayeyse niye başkasının hikayesine Peki, kiresin haklılık, ki? haksızlık, mazlumluk, zalimlik gibi kavramların da varlığında düşünecek olursak bunlar karşısında sadece ve sadece şeylerde yani yani Zurun buradaki rolü ne? İkna. Yani şöyle tabi, varsa. Ik, tabi yani entelektüel seviyede ikna var ama dediğim ki bunlar kurumsallaşıyor, Bilginin oryantasyonu diye bir şey var. Hı -hı. Yani biz bir bilgi ürettiğimiz zaman o toplumsal e, kamusal bir alana yayılıyor, belli kurumlar bir değere dönüşüyor, bazı inanca bile dönüşüyor. Yani bilimsel bilgi bile bir inanç üretebilir. Hı -hı. Bu inancı e, şeyle vahiy dinle karıştırmayın. ...inançız insan olmayacağını söyledik. O bir etkinlik. <gülüyor> Dolayısıyla dönüşebilir. Siz bunu e, entelektüel zihin yani idrakin içerisinde kalarak karşıdakini ikna edersiniz... ...olmadı fizik gücüne güvenirsiniz. Bir yumruk atarsınız. Olmadı ordularınızı gönderirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bu da var. Yani şunu demek istiyorum. Beşeri fonksiyonlardan bağımsız bizim kendisine nispetle düşüneceğimiz bir mutlaklık <gülüyor> alanı yok. Yok. Bunu kastediyorum. Evet, Anladın evet. Mı? Bu kastınız çok ya, Ama insanlık yani. böyle ilerliyor. Hı <gülüyor> hı. Bize bunu, bizim böyle hissetmemizin sebebi şudur. Bunu İbn-i anlatır. Güçlü kültür taklit edilir. Ve güçlü kültür nihai bir kültür olarak görülür. Oradaki sadece e, bize değen tarafı değil onları üreten değerler de yüce görülür. ve Bun, İnsanlar bunun için suçlamayacaksınız. Yani e, Abbasiler döneminde Avrupa dünyası Arap gibi giyinmeyi, Arap müziği dinlemeyi bir seçkinlik görüyordu. Hı hı. Osmanlı döneminde Fransız sarayı, Alman sarayı, Avrupa toplumu Osmanlı elbisesi giymeyi, Osmanlı'dan gelen bir bardak takımını kullanmayı bir seçkinlik olarak görüyordu. Ya gayet doğal çünkü güçlü kültür takdir edilir. Hı -hı. E bugün de siz Amerika müziği dinliyor gençleriniz. Bunu engelleyemezsiniz. Bunun tek yolu var. O müziği aşacak bir müzik yapmanız lazım. Hı -hı. Oradaki düşünceyi aşacak bir düşünce üretmeniz lazım. Buradan tukaka yaparak, tahkire dege, hakaret ederek bunu çözemezsiniz. Verdiğim örnek şudur bu konuda. Bir genç düşünün. Bu genç eksiği beş derecede kalmış, soğuk Kendine verilen ilk çuvalı giyer, ilk elbiseyi giyer. E aklımız da buna benziyor. Bizim maddi ve manevi, şey maddi yapımız kadar manevi. Manevi derken dini kastetmiyorum. Anlam değer dünyamızda bir elbiseye ihtiyaç duyuyoruz yine. Bu üşüyorsa, bu soğuk içinde kalmışsa, ilk ideolojiye, ilk felsefi sisteme teslim olur. Siz kültür olarak, işte Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insan olarak, biz gençlere iyi bir müzik verirsek iyi bir bilim verirsek, yani bilim bilimle yenilir kardeşim. Yani bilimi siz dinle yenemezsiniz. Hı hı. Neden onunla da ordularla da yenemezsiniz. Bir mimari sistem bir mimari sistemle yenilir. Yani mukabeleyi bir misil yapacaksınız. Siz şimdi adam burada füze yapıyor. Siz burada dua yaparsanız olmaz. Bu meşhur e, Martin Luther'in hikayesine benzer. Hani <gülüyor> Meydan Muharebesinden sonra toplanmış Alman prensleri. E, ne yapacağız ya? Martin Luther demiş ki dua edelim. Kalkmış bir e, prens demiş ki, ya bırak duayı, top ver bize top. Çünkü o dönemde biliyorsun ateşi sıralar. E, topum yok ama daha iyi bir dua yapabilirim. Başlarım senin duana demiş. Şimdi, dua yanlış bir şey değil ama yanlış yerde yapıyorsun duayı. Madde bitmeden mana imdada gelmezler eskiler. Hı -hı. Hı -hı. Siz oturuyorsunuz, nedir Anadolu'da bakın çok güzel bir cümle var. Hızır, darlandığında imdade yetişir. Hı -hı. Biz darlanmadan Hızır'ı çağırmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Vazifeni yap. Sınırlarını tüket. Ondan sonra bu iş olur. Anlatabiliyor muyum? Yani, dolayısıyla maddi tüketmeniz lazım. Mukabele bir misil yapmanız lazım. Gemiyle gemi çarpışır. Füzeyle füze çarpışır. Bilgiyle bilgi çarpışır. Bil bilimsel bilgiyle sen dini çatıştıramazsın. Ya da dinle bilimsel bilgiyi çatıştıramazsın. Olmaz o. O mukabelesini ayarlayacaksın. Ona göre cevap vereceksin. Bu sözü yazar <gülüyor> çıkarmak o zaman doğru mudur? Eğer tıkanmış bir dünya sistemi varsa bile bu tıkanıklığı ee, eğer onu aşacak, sadece tıkanıklığı değil, sistemin kendisini aşacak bir alternatif, kendi iç tutarlığı olan bir perspektif yoksa, evet. bunun objektif koşulları yoksa, olsa olsa o tıkanıklığı, tıkanıklığı yaşayanların kendisi aşarlar evet. ve Kes kendini Tabii. restore edecek şekilde aşarlar. Bunun bir alternatifini siz koymuş olamazsınız, koyamazsınız. Biraz önce dediğim gibi, yeni bir anlatı kuramadığınız müddetçe mevcut anlatı, Cari olur. Peki mevcut anlatının. burada bir, bir yanlış yapılmasın. Anlatının değilini alarak iş yapamazsınız. Hı hı, hı hı. Bak, bu çok önemli bir şey. Şimdi, A bir anlatıdır. Onun değilini alarak negasının yaparak A'dan kurtulamazsınız. Siz almasın. yine A'dan bahsediyorsunuz. Evet. O sizi tanımlamaya devam eder. Evet. B'yi alacaksınız. Peki sizin. Ee... Yani şunu söyleyeyim. Bu A'yı iman etmek anlamına gelmez. Hı hı. Bütün olarak almayıp, yoksa Doğru. onun şuna benziyor bu. İplikler önemli değil. ...tezgah ve o tezgahın ürettiği kilim önemlidir. Peki bugün biz insanlığın tecrübesinden istifade edeceğiz. Hı -hı. Kapitalizm de insanlığın bir tecrübesidir. Hı -hı. Ondan da istifade edeceğiz. Her şey yanlış değil dedim zaten. Kapitalizmi eleştirmek kolay olmuyor. Hı -hı. Çünkü çok önemli şeyler de var ortada. Hı -hı. Hı -hı. Bu naziler için de geçerlidir bakın. Hı -hı. Şimdi naziler... ...felsefi duruşları bakımından gayri insani bir konumları var. Bunu kimse Hı -hı. savunamaz. Ama betonu onlar icat etti. Füze Hı -hı. teknolojisi onların... ...haberleşme teknolojisi onların, bilgisayar teknolojisi onların, yani uzay teknolojisi onların... ...yani Cengiz'i eleştirelim ama Cengiz'in insanlığa kattıklarını da göz önünde bulundalım... ...biraz insaf sahibi olalım. Yani bu da bir insanlığın tecrübesi. Ama orada tabii biz şunla da yüzleşiyoruz o zaman... ...yani bir şeyin, metodolojisinin mesela bilimsel olması, akılcı olması illa bunun... ...insanlık yararına, eşittir insanlık yararına olmayabilir. Ama bu akılcılık, şuculuk, buculuk yine sizin tanımınıza göre... Tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. ...şimdi ben bakın güzel bir örnek geleyim size sizi çağrıştırdı. Moğollar tüm şehirleri yıkıyorlardı. Tüm barajları yıkıyorlardı. Biz bunları kendi zaviyemizden, kendi doğrularımızdan barbar olarak nitelendiriyoruz. Hı hı. Ama ne diyorlardı onlar? Toprağın nefes almasını engelliyorsun. Animizde adam. Hı hı hı. Toprağın nefes almasını engelliyorsun. Niye üzüne tahta taş koyuyorsun ki? Suyun akışını niye engelliyorsun? Su kutsal çünkü. Hı hı hı. Aksın su. Hı hı. Dolayısıyla onun doğrusu da o. Hı -hı, Anlatabiliyor muyum? Yani, hı -hı. Bu, bakın çok yanlış yapıyoruz bu konuda, entelektüelsevde de yanlış yapıyor Şimdi Galilea, teleskobu çevirdi, aya baktı. Hı -hı. Kraterleri gördü, dedi ki, bu ilahi bir şey değil, öyle esir maddesi değil ama dünya gibi aynı değil mi? Hı -hı. Ve gitti, İtalya'daki profesör dedi ki, agalar, e, sizin dediğiniz gibi değil, bak ben teleskopla baktım, filan. Reddetti profesörler teleskopla bakmayı. Biz hı -hı. nasıl anlatıyoruz? Vay giriciler, Galilei anlayamadılar, deha. Hayır, tam tersi o profesör dedi ki, ...Galile'ye dediler ki, ''Kardeşim biz rasyonel bir şey yapıyoruz. Sen büyücü aletiyle bilim yapmaya başladın. Bu olmaz.'' Hı -hı. O dönemde rasyonelitenin tanımı farklı demek istiyorum. Hı -hı. Verdiğim, anlattıklarıma güzel Hı -hı. bir Tabii. örnek bu. Hı -hı. Bizim insanlığın şöyle bir kaderi var yalnız. İçinde yaşadığı şimdiyi, esas geçmişi bu şimdinin uzantısı yapıyor. Hı hı, hı. Ve tüm geçmişi bu şimdii verecek şekilde anlatıyor. Vigist bir tavır. Hı hı. Bu. bu doğru değil. Yani adamların kendi sorunları var. Adamların kendi problemleri var. Adamların kendi yöntemleri var. Bunu anlamak zorundayız. Sonra bunu değerlendirelim. Sonra hı hı. onu bugüne taşıyalım. Yani bu şuna benzer. İşte, Trabzon'dan bir adam gidiyor bir çocuk okula. E, Amerika'ya. Amerika'daki ihtiyaçları açısından babasını eleştiriyor. Ya baba bunu niye yapmadı? Ya babanın öyle bir derdi yok. daha başında o oksijen yaşıyor da Trabzon'da yani. Senin derdin o. Şimdi bizim şu andaki derdimiz mesela biz Osmanlı'yı yüklüyoruz, Selçuklu'yu. Atalarımız niye böyle yapmadı? Umurundaydı adamların. O kendi bağlamlarında en iyisini yapmayacağız. Ona bakacaksın sen. Yani bunların hareketli olduğu bu kavramların, bu yargıların çok hareketli olduğunu, katmanlı olduğunu çok dikkatli almamız entelektüel seviyede. Popüler, siyasi onu demiyorum ama entelektüel. Bu böyle kolay yargılarla geçmişi, çağımızdaki yatay kültürleri yargılamak doğru değil. Bu bizim anlamamızı engelliyor. Doğru. Ve anlamlandırmamızı da engelliyor. Peki, son beş dakikamız gibi galiba. O kadar ee, hızlı mı gittik? Evet. O da şu. Şimdi, sizin deyiminiz de o zaman, hani A'nın değillemesi üzerinden değil, var olan uluslararası sistemin şu anki içinde yaşadığımız dünyayı sadece değilleyerek değil, bir B. bir B mevcut mu? Doğmak üzere mi? Nesnel var mı? Hatta doğdu içindeyiz ve akıyor mu? Nasıl bakıyorsunuz? E, tabii ben onu tek başıma e, tespit edecek bir bilgi, Hı -hı. informasyon ağım yok yani big dataya ihtiyaç var. Hı -hı. Dünyada neler oluyor? Yani takip ettiğimiz şey dillerini bildiğimiz kültürler. Biz Endonezya 400 milyonluk bir kültür, Malay kültürü ne yapıyorlar Hı -hı. bilmiyorum. Hı -hı. Çin ne yapıyor e, bilmiyorum. Yani İngilizceden ya da işte Arapçadan takip edebiliyorum ben. Hı -hı. Onları bilmiyorum. Olabilir ama benim ee, bakış açısından, yani benim malumatı yorumlarsam bir alternatif yok. Hı. Ee, büyük ölçekli bir anlatı inşa edilmemiş. İhtimaller var mı? Olabilir. Hı hı. Ama bu ihtimaller henüz varsa da başlangıç seviyesinde. Peki bu tıkanıklık bir potansiyeli işaret ediyor. Neden? Onun Mes objektif koşulları oluşmuştur. Yani, Çıkar ya da çıkmaz ama oluşmuştur diyormuşsun. Yani, e, şöyle, oluşmamışsa uçuruma gidiyoruz demektir. Hı hı. Bu. Yani hı hı. bir şey olması lazım. Hı. Bu sistemin kendi içinden de çıkabilir. Hı hı. Onu da hiç hafif almayalım, yani ben şu söylenilere kesinlikle itibar etmiyorum. Amerika çöktü, Avrupa çöktü filan değil, hayır. E, düşünen insan varsa çöküş olmaz. Hmm. Orada düşünen insan var. Hmm. Mesela başka bir şey sizi çökertebilir. Mesela ben Osman'ın çöktüğünü hiç düşünmüyorum. Hmm. Kılık değiştirdi. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Çök... Biz niye konuşuyoruz o zaman burada? Hmm. Hmm. Çünkü düşünürlerimiz hep vardı. Hı -hı. Ama düşüncenin farklı tonları ortaya çıktı. Bir İsmail Gelirme Efendi vardı. Bir Mehmet Akip vardı. Tevfik Fikret vardı. Şu vardı, bu vardı yani hala var. O böyle böyle bazen Roma da çökmedi. Yok Roma çöktü. Hı -hı. Düşünür kalmadı yani. Düşünür kalmadı, kalmadı. Çök. Tabii, O çöktü. Hı -hı. Kendisini üretebileceği ee, hiçbir şey. Yok, tabi tabi. Üretemedi kendini. Metafiziği çöktü. O metafiziğin daha doğrusu moral zemini çöktü. Yani şimdi bir metafizik kuruyorsunuz, bir perspektif görüyor. Bu perspektif, perspektif toplumsallaşıyor, kamasallaşıyor, moral değerlere dönüşüyor, davranış biçimlerine dönüşüyor. İktisadi değerleri, bunların bu moral değerler çökünce çökersiniz. Kültürler aslında bu metafizik geri çekilmedir. Bu bizde olmadı, biz devam ediyoruz. Hala bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyor. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Dolayısıyla ha, şimdi nasıl bir alternatif? Kesinlikle tabii bu çok Hı -hı. duygusal da olabilirim bu konuda ama otantik e, bağlantıları olan kültürlerin ...geleceği olacağını düşünüyorum ben. Hmm. Yapaylaşmadıkları için. E, kişisel kanaatim. Dediğim burada... ...taraf tutuyor olabilirim. Hı hı. Ben... E, ...kendi geleneğimizin... E, ...otantik... E, ...metafizik ilkelerini... ...akide değil bakın. Yani nasıl ki tarihte... E, i̇bn Sina'lar... ...Fahrettin Raziler... ...Gazdaliler, İbn-i bunu başardılar. Biz otantik e, inançlarımızın... ...dan hareketle bir metafizi kurabilirsek... ...yeni bir metafizik... Hı hı. Ee, ki bu otantik inançlarımızı kurduğumuz için mümkün diye düşünüyorum. Ee, bir yol açabiliriz. Bir güzergah oluşturabiliriz. Hani e, Amerika'yı bombaladığı zaman, şey, Irak'ı bombaladığı zaman Amerikanlar bir Amerikalı düşünür dedi ya, insanlığın son umudunu da bombalıyorsunuz. Hı hı. Ee, ben bunu ciddiye alıyorum. Ee, ha, bu ancak ve ancak ifade de mümkün olur. Şu anda bir temennidir, bir duadır hatta. Hı hı. Ama bunu realize etmek için bunu ifadelendirmemiz lazım. Yani bir sisteme bir tane de değil. Pek çok sistem olabilir. Ya perspektiflere göre, o teorik bakış açılarına göre siz bir sistem kurarsınız, ben bir sistem kurarım. Bunlar işe yarayabilir. Yaramayan kenara konulur. Yüz yıl sonra yarayabilir. Önemli değil. Bunun e, olabileceğini düşünüyorum. Ama bu tekrar ediyorum. Belli bir insanlık tecrübesini yok ederek yapılacak bir iş değil. O insanlık tecrübesini, bütününü ...çözerek, onun bütünlüğünü parçalayarak, oradaki unsurları kullanarak yapacağınız bir şey. Yani İslam dünyasında bir matematik kurulduysa, bu mevcut matematiği tırnak için alarak kurulmadı. Hı hı. O mevcut matematiği yeni bir metafizikle harmanlayarak kuruldu. Aslında ve, o zaman ortak bir insanlık tarihi var. ve ortak bir insanlık değerleri Şöyle, birikiminden, birikiminden bahsediyoruz. Bu çok hümanist bir şey olur. Hı hı insan idrakinin ortak bir tarihi var. İnsan Daha idrak. felsefi Hı -hı. bir ifade Hı -hı. kullanalım. Tamam. Bu mayalarda da bu böyledir. Efendim Hı -hı. Çin'de de bu böyledir. Biz bu idrakin tecrübesinden Hı -hı. istifade etmek zorundayız. Çünkü biz hani e, İbn Arabi Yunus'emle çizgisinden bir cümle kullanırsak varlığın bir uzantısıyız ama bilgi açısından varlığı idrakimizin bir uzantısına dönüştürüyoruz. Dolayısıyla bunu tüm insanlık yapıyor. Yer şeyde varlık sahasında yaşamamızı mümkün kılan başka bir şeyimiz yok. Yani biz her şeyi, yani şöyle düşünün, dünya bizi evremizi içeriyor, fakat biz bilgimizi evreni içeriyoruz. Hı hı. Bu çok korkunç bir şeydir, insanın e, bütün sıkıntısının, efendim bunal, bunalımının, kaygısının da zemini bu. Parçası olduğumuz bütünü varlıkça bilgi açısından parçamız anneye dönüştürüyoruz. Bu korkunç bir şey. Dünya yükünü sıktlanmış durumdayız yani, aslında. Evet. Buna sufiler ne diyorlar? Varlık insana yüklemdir. Yani o hamallığını yapıyoruz biz. Dolayısıyla bu açıdan insanlığın ortak bir zemini var. Bu tecrübeyi, insanlığın ortak hafızasını küçümsemeden, onu çözümleyerek ve oradaki unsurları kuracağınız tezgaha iplik olarak kullanıp, yeni kilimler, yeni halılar yapmanız mümkün. diye düşünüyorum. Bu bir temenni tabii. Ve, bu, bunu, evet, ve bunu yapmaya çalışıyoruz kendi açımızdan. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Evet, inşallah verimli olmuştur. Ee, gayet e, verimli oldu. Çok çok sağolunuz katkılarınız için. Bu seride sizin olmanız ve katkı yapmanız e, önemliydi. Eyvallah, bu ederim. da e, arşive e, kalacak. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür İhsan Fazlaoğlu ile İsta, İstanbul Mediyet Üniversitesi Öğretim Meclisi İhsan Fazlaoğlu ile bu serinin e, bu başlıklarını e, konuştuk. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya Yeni bir konuyla aynı başlıkta konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.